Allah Allahı tevhid etmek nimetine eren, iman tacını başına koymaya layık. Habib-i Muhammed'e iman ve gönl verip. İmanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, o gün için hazırlık yapan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olup, huzuru, izzete kabul olan ihvan yara. İslamiyet ve iman temizlik üzerine vazolmuştur. Temizlik üzerine kurulmuştur. Mümin denildiği vakitte müminin zahiri, yani dışı,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 İç aleminin temizliği, kalp aleminin temizliğine müminler çok dikkat edecekler. Okuduğum ayet-i kerimede denizden bir katre, şemisten bir zerre, Ey iman edenler, çok mühim, hitap eden semavatın ve arzın ve bilinen ve bilmeyen alemlerin Rabbi, Halik olan Allah hitap ediyor. Allah. Müftü değil, Diyanet Reisi değil, Şehir İslam değil, imam değil sana hitap eden burada. Ya اِيُّهَا amenu bu ile hitap eden Hz. Allah Celle Celaluhu. Bu alemde sana bu hitabı yaptığı gibi, yarın yövmü kıyamette de ey imadenler diye hitap etmeyene ayolmak istiyorsan, Kur'an'a sarıl. Zahirini ve batınını tathir ile Zahirini tathir et necasetten. Batınını gıllı güçten yani kalbini Allah'ın sevmediği şeylere çıkararak orayı tathir ile boş bırakma. Aşkullah Allah Muhabbetullah, muhabbeti Resulullah, anvar-ı Kur'an, anvar-ı tevhid, muhabbeti Ehlibeyt-i Mustafa ile tezineyle. ile. Göğünün Allah'a layık olsun. Bir ayna olsun ki hakka layık olsun. İşte kalbini tathir edenler ne yaptılar? Bu nimete erdiler. Fakat aynı zamanda kalbi tathir olanın zahiri de tathir olur. Burada bir incelik var. Ya ayyühellezine amenu ey iman edenler. Allah hitap ediyor. اِزَا كُمْتُمْ Salati السَّلَاةِ فَقْسُلُوْجُوهَكُمْ Sizler namaza kalktığınız vakıtta, namaz kılmaya niye ettiğiniz vakıtta yüzlerinizi yıkayınız. Bir adamın bir yüzü vardır değil mi? Yüzlerinizi yıkayın diyor Cenab-ı Allah. Hem zahirin, yüzün zahirini hem batını yıkacaksın. Abdestin bir miktar esarından bahsedeceğim. Evvela ellerimizi yıkarız, hepiniz biliyorsunuz bunu. Evvela istihaz etmek lazımdır. Her işte istihaze. Yani Allah'a sığınmak. İstihazenin manası Allah'a sığınmak. Maddi, manevi, küçük, büyük. Her işte Allah'a sığın. Sığındığın yer sağlamdır. Öyle bir kaleye girmiş olursun ki sana hiçbir şey zarar veremez. Euzu, ben sığındım. Billahi Allah'a. O Allah ki samavatın ve ardın bizim harikimiz, razakımız. Bizi yaşatan, öldüren Bizim için bu kainatı ayağımız altına seren, bu sofrayı ilahiyi bize açan Allah. İşte o Allah'a rajim Allah'ın sevediği, rahmetinden tard ettiği şeytandan ve ona tabi olan maddi manevi her şeyden Ya Rabbi sana sığınırız. Ellerimizi yıkadık. Allah'a söz vereceksin. Ya Rabbi zahirde şu elimi yıkadığım gibi senin rızanı olmadığım bir yere elimi sürmeyeceğim Ya Rabbi. Ancak senin rızan ne de vardır? Oraya elimi süreceğim. Güzel yazılar yazacağım. Kötü şeyler yazmayacağım. Kalem bile sana bunu haber veriyor. Yazı yazdığı vakitte kalem şöyle ifade edermiş. Kalem ah idip ağlar mürekkep. Beni nadan eline verme ya Rab. Böyle dua edermiş. Kalemin çıtırdısı, kalemin ahuzarı, mürekkebi de gözyaşıdır. Nadan cahil kafir zalim eline verme ya Rab. diye kalem. Güzel Güzel şeyler yaz. Senden sonra gelenler senin nurunla Allah'a doğru yürüsünler. Vatanına, milletine, insanete hayırlı ol. Allah'ın en sevgilileri insanete hizmet edenlerdir. Efendim bunlar için ne acaba kafir yok mu? Eğer kafir var ise eğer son nefeste iman nasip olur. Bir adam ahlakını tatil etmezse, ibadet etse, Müslüman da olur, Müslüman dünyaya gelecek. Ahir nefesinden korkulur. Fenalık kapıyor şu halka eğer. Allah'ın sevmedikleri, Halka ihanet eden, ihanet kimselerdir. İhanet edenlerdir. Allah'ın sevdikleri, beşeriyete, bütün mahlukat-ı ilahiye, hizmet eden kimselerdir. Hatta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek hadislerinin bir tanesinde, اِرْحَمُ مَنْ فِي عَرْتِ يَرْحَمُكُمْ buyurmuştur. Siz mahlukat-ı ilahiye merham ediniz, semavatın ardın sahibi olan Allah ise buyurmuştur. Mümin, zahir batı temiz, dilinden hayır, elinden hayır, gözünden hayır, her efalinden hayır gelendir. Halka şerri dokunmayandır mümin. Geçiyoruz. Ya Rabbi senin rızanı olmadığım bir yere elimi sürmeyeceğim. İşte zahirde suyla elini yıkadın, kirini tatiyel ettin. Batın abdestte bu. Rızanı olmadığı yere Ya Rabbi elimi sürmeyeceğim. Şimdi Allah'a böyle söz verince bir adam yine beş defa bir daha Allah'ın razı olmadığı bir yere bu el sürülür mü? Bu el ihan eder mi? Bu el salar mı? Bu el vurur mu? Ancak hak için vurur. Ancak hak için yazar. Ancak hak için söyler. Hakkın söyler, el söyler mi? Söylüyor. Bela kadiline ala en nüsevviye benane. Allah parmak uçlarını yerli yerine yaratacak yavmi kıyamette. Herkesin parmağı ucu ayrı yaratılmıştır. Parmak izi alıyorlar da parmak söyler. Oturduğun yerde söyler. Suç yapıyorsun ya yahut hayır yapıyorsun ibadet. O yer şahit olacaksan yavmi kıyamette. Nerede efendim nereden söylüyorsun bunu Kur'an'dan söylüyorum Allah'ın kitabından söylüyorum Hazreti Muhammed'ten haber veriyorum sallallahu aleyhi veselam. İza zülte ardül ve ahrajetül ardül azkale ve kal insanumaleha yemezintu hadis ahbaraha. Bu camiye geldin değil mi? Ayağının bastığı yerler yevmi kıyamete şahit olacaktır.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 Olmazsa diş fırçası, da, diş fırçası da diş temizlenebilir. Fırça da yok, parmaklarımızla dişimizi temizleyeceğiz. ağzını su verdiğimiz vakitte Ya Rabbi, bu dilimden seni zikredeceğim. Gıybet yapmayacağım Ya Rabbi. Kalp kırmayacağım Ya Rabbi. Kötü söylemeyeceğim Ya Rabbi. Yalan söylemeyeceğim Ya Rabbi. Zahirde, ağzını yıkadın, hakikatin adresi de budur. Yine burnuna su verdiğin vakitte sünneti senin ye. Ya Rabbi Burnumla senin razı olmadığın şeyleri bana koklatma. Bu burnumla ben Muhammed'in kokusunu duyayım sallallahu aleyhi ve sellem. İman kokusunu duyayım. İman lezzetini tadayım ya Rabbi. Yüzüne suyu verdiğimi kıta vurduğum vakitte, zahirde yüzünü tatil ediyorsun batında, ya Rabbi senden başka kimseye yüz tutmayacağım. Yüzümü kara etme. Zillete düşmeyeceğim ya Rabbi. Namertlere müteac ve beni ya Rabbi. Bir nebzisinden bahsediyorum. Sağ elini kolunu yıkadığım vakitte zahirde sağ kolunu yıkayacaksın. Batında batın abdestini böyle. Ya Rabbi, beraatımı sağ elime verenlerden eyle. Yarın günü kıyamette ve külle insanın ezzemlâhu ta'irahu fî unukih ve nuhrucu lehu yemel kıyameti kitâben yalkhâhu menşûra ikra kitabet. Kimin kitabı, bu kitap kimin kitabı sağ elden verilirse o adam mesrurdur Felaha ermiştir, necata ermiştir ve cennete girmiştir. Kimin kitabı soldan verilirse, ve arkasından merasından verilirse, o adam ağlasın. Çok ağlasın. Bu adam ağlasın. Ağlayamazsa ağlamadığına ağlasın. Niye ağlayamıyorum? Bende hiçbir hissiyat yok mu diye. Ya Rabbi kitabını sağ eline, sağ elinden ver. Ya Rabbi bu kolumu senin rızana kullandır. Ya Rabbi bu kolumu ehli İslam'a ve insanete muhabbetle uzattır Ya Rabbi. Kötülükle, ihanetle değil. Sol kolunu yıkadığımın kıta zahire sol kolunu yıkıyorsun. Batınen, Ya Rabbel Alemin kitabını sol elinden verme. Beni eshab şimalden eyleme. Allah'a yalvaracaksın. Göğünün Allah'ta olacak. Elin suda, kalbin Allah'ta. Kafan başka yerde, elin suda olursa hiç kıymeti yok. Onun kafir de yıkanıyor zahir kısmında. Hem sen korkuyorsun topraktan halk olunun dağılacağım diye... Kafir dediğin günde üç defa, dört defa duş yapıyor. Biz korkuyoruz seçim başına gitmeye Müslümanlar. Bana mı söylüyorum? Bir mümin temizledik kaderse yalnız yemek faslında yemek faslında en akal dört defa el yıkaması lazım gelir. Müminler günde iki defa yemek yerler. Ağır işçiler müstesna. Üst defa yiyen makbul değildir. İki yemek yiyecek müminler. Çok yiyen, çok uyuyan, çok içen keneflerde dolaşır. Az yiyen, az uyuyan... Az içen Allah huzurunda, veliler huzurunda dolaşır. Ya Rabbi, kitapları verenlerden eyleme beni ya Rabbi. Yandın o vakit, yandı, hareket. Efendiler, konuştuğum sözler size hikaye gelmesin ve bizleri uyutmasın. Uykularımızı kaçırsın bizim. Bunlar olacaktır. Pek yakın bir zamanda olacaktır. Her gelen, her zaman yakındır. Meğer ki insan hasta olmasın, hapishanede olmasın, meşakkatta olmasın. Efendi günler ne çabuk gelip geçiyor diyorlar bana. Haftalar, aylar, seneler. Sefadasın, rahattasın ondan çabuk gelip geçiyor. Bir hasta ol bak, sabah oluyor mu? Borçlu olda bak, gün geçiyor mu? Hapiste olda bak, meşakkat geçiyor muyuz? Sefadasın, sefada. hürriyetin var. İmanım var, dinim var, Kur'an gibi kitabım var, Muhammed Mustafa gibi peygamberim var. Kainatın Halik'i Allah'ın, daha ne istiyorsun? Ama farkında değilsin. Sen hala, ben hala gaflete dolaşıyoruz biz. Geçiyoruz. Başımıza mesettik. ettik. Mesh ederken ya Rabbi başıma iman tacını koydun, kaldırma. Çünkü Cenab-ı Allah istediğini dalalete, yehdîmen yeşa ve yudîlimen yeşâ. Allah dilediğini dalalete, dilediğini hidayete sevk eder. kadir mutlaktır Allah'ım. Onun için Ya Rabbi başıma bana nur-i imanı koydun, iman tacını koydun, başımdan alma. Ben ehli İslam'ı ve kitabını senin başıma tac eyledim o manaya. Zahirde başını ıslattı. Kulaklarına mesederken ederken seneye Ya Rabbi senin kelamını bana işittir, işittim kelamından lezzet ver. Ehlullah'ın sohbetinden bana zevk ver Ya Rabbi. Vermezse anlayamazsın. Ne Kur'an anlarsın ne Peygamber'in sözünü anlarsın. Ne Evliyaullah'ın sözünden tat lezzet duyarsın. Allah zevk versin, silsin ki, gaflet domuğu çıkarsın ki, iş edesin. Ve boynuna mesederken ederken sünneti zahirde boynuna mesedersin, Hakkate ya Rabbi, boynuma zincirleri vurma. Gulleri vurma ya Rabbi, evet. Estaizubillah, inna atedna lil kafirine selasile ve aglalem ve saira, sure insan. Biz kafirler için guller hazırladık ve zincirler hazırladık. Zincirlere vuracağız ve gullere boyunlarını... Boynuna zincir takılacak yani ellerine zincir takılacak bu kafirleri. Zaten bu alemde onların boynuna ve ellerine zincir takılmıştır. Küfür zinciri takılmıştır. İsyan zinciri takılmıştır. Kabaha zinciri, günah zinciri takılmıştır. Farkında bile değil. Sağ ayağını yıkadığın vakitte ya Rabbi hayırlı yere benim ayaklarımıza. Zahir ayarı yıkayacaksın. Batında Allah'a şöyle abdest alacaksın iç aleminde. Ya Rabbi ayağımı kötü yerlere senin razı olmadığın yerlerde ulaştırmaya ya Rabbi ayağımı sırattan sürtme ya Rabbi İslam'dan ayağımı kaydırma cehennem üstüne gerilen sıratın ayağımı kaydırma ya Rabbi cehennem üzerine gerilen sırat İslam dinidir sıratı müstakimdir hablullah'tır Allah'ın ipidir kim İslam'a tutunduysa sıkı sıkı yani emirlerine itaat severek nehirlerinden Allah'tan korkarak içine kaçarsa yasaklarından o adam sıratın üstündedir ayağı kaymaz onu İslam'ın evveli bu aleme iplin ucuzdumuş. Kim o ipli tutulursa, kabulullah Allah'ın yoluna, o iplinin hayati hakrızasına cennete çıkar. Abdesini böyle alırsın. Onun Cenab-ı Allah, ve izakuntum ile salatif husüli ucuğu heküm ve eydi kollarınızı diyor, kolunuzu demiyor, kolu demiyor, kollarınızı, yüzlerinizi de yıkayın diyor Cenab-ı Allah, abdes alın diyor. Ey müminler, abdestin esnasından bir miktar haber verdik. Abdest alırken dikkat etmedin.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 Kalbinde kıl kadar haktan gayrı bulunsa namaz kabul olmaz ha. Hepsine söylemedik, ehline söyledik. Malum insanız namaz kılarken şeytanın harp zamanıdır. Her türlü fitne fucuru senin önüne atabilir şeytan. namazının bir rüknünde huzurullah'ta bulduğunu düşünmen kağıt eğilir senin için. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitap etmiş sahabesine, o eshab sefaya o mutlu kutlu kişilere, Resulullah'ın cema'li nazarına uğrayanlara. İçinizde iki akit namaz kılacak var mı demiş, kalbine gırlı gelmeden kılsın namazı. Sahabeden biri kalkmış. Ben kılarım ya Resulallah. Eğer demiş kalbine dünya meşgalesi gelmeden namaz kılarsam iki gömleğim var. Gömleğen birini sana hediye edeceğim. Peygamberin gömleği ne demek? Çünkü ki Muhammed Mustafa'nın gömleğini büründü, cehennem ateşi ona haram oldu. Kim ki Resulullah'ın bastığı yere yüzünü bastığı, cennetten yüzü âlâ oldu. Bilin için söylüyoruz Muhammed Mustafa'yı. O Allah'ın sevgilisini, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa'yı örmek isteyenlere hitap ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bana anlatıyorsun Muhammed Mustafa'yı, onu kabile gibi biliyorsun sen? Ebu Ceyli seni daha iyi biliyor onu. O Muhammed Mustafa'yı ki, arş ayakkabıyla anlaslı. Basmak istemedi, çıkardı ayağının ayaklarını. viraç gecesi Allah'ın arşına. Allah dedi, Habibi Muhammed, ayakkabılarını giy, niçin çıkarıyorsun? Ya Rabbi dedi, Musa kardeşim tur Sina'da, Dünya yüzüne bir dağ tuğr Sina. Orada senin huzuruna çıkmaya geldiği vakitte fahlânalek buyurdun. ayaklarını çıkar demiştin. O dünyada bir dağ idi. Sina. Sina, Cebel-i Sina. Burası senin arşındır deyince o kelimimdi. Sen benim Habibim Muhammed'sin. Senin tozları ile benim arşım iftihar eder. Senin ayaklarının tozu benim arşımı süsler dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kalktı ayağa, namaz kıldı, namazdan soracağına Peygamber sordu. İki rekat namaz kıldın, kalbeye geldi mi dünya vesvesesi? Dedi ya Resulallah, ilk rekatta gelmedi ama ikinci rekatta gömleğine hangisini yövelecek diye düşündüm dedin. Yani onun için üzülme. Ya o benim söylediğim, Ekâbir evli Allah için söylüyorum onu ben. Hakk'a kurbiyet peydah dinlersin. Gülüyorsun ya, Hakk'a kurbiyet peydah dinlersin onu da söyle, ben geçemeyeceğim. Uhud cenginde Esadullah'il Galip, Ali İbni Ebi Talib Hazretlerinin ayağına ok battı. Kemine saplandı ok. Çıkarmak istiyorlar. Bugünkü şey yok yani gibi aletlerle çıkarmak istiyorlar tahammül edemiyor. demiyor. Dedi ki İmam Ali ben namaza durayım. Siz oku ayağından çekin dedi. Namaza durdu. Ayağını oku çektiler, sardılar. Hazreti Ali selam verdi. Dedi "Çıkardınız mı oku?" diye sordu. Onun ondan bahsediyorum şu Ey âşığı sadık. Ey kalbi Muhammed aşkıyla yanık. Allah! Ey seherde uyanık. Seher'de uyuma. Ne varsa o vakit var. Pazar o vakit oluyor iş. Seher bak. Namazı kılmayanlara yazık. Hitap ediyorum. Cuma'ya gelmeniz bir nimet. Ama beş vakit namazı kılmayan müminlere çok üzülüyorum yani. Söyleyeyim size. Yapmayın efendiler. Allah'ın namazı ihtiyacı yok. Bu namaz müminlerin durağıdır. Müminlerin miracıdır. Resulullah'ın göz nurudur. Sakın ha terk etme. Kalbin temiz bilmem. Bunlar hepsi safzada ve şeytanın sana destesidir. Bazısı da soruyoruz diyor ki diyor ki işte takavut alayım inşallah da bak sen benim Müslümanlığımı gör. Ya elle senedir mi abi babacığım sabah çıkmaya. Bırak böyle şeyleri. Hemen ibadete sarılın. Hemen ibadete sarılın müminler. Vallahi vallahi hiçbir şeyse fayda vermez. Ya melayem havvum malum benu. ne evlatlar, ne kasa, ne kese, ne rütbe sana fayda Kalbi selim ile Allah hadi dersen kurtaracaksın. Kalbi selim demek kalbini aşk-ı Muhammed'e dolduran. İmanı tezîn Çünkü Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevmek her şeyden ziyade imanın kenalidir. Aleyhi ve Ondan başka memahatı yok. Şefahatçı da odur. Onu kırma sakın ha. Onu üzme. Şimdi bu kadar işte kafi başka camileri daha sıkıldırıyorlar kıldırıyorlar hutbeyi. Ben rahatsızdım. İşte 15'ün kadar hastanede yattım. İki haftada istirahat Diğer camilere cumaya çıktım. Tevkik Bey, Hacı dedik Bey burada size işte cumayı kıldırdı. İnşallah sağ olursak yine Geliriz. Evet. Abdesti alan mümin bu şekilde hapsalırsa sekiz cennetin kapısını Allah hazırlar. İyi dinle. Okula der ki hangi kapısından gireceksen buyur der. Dışı temiz, içerisi necaset dolu. İdrar, mahalleli giden şişe gibi. Dış tarafı temiz, içi kirli. Olmalı. İçi temiz, dışı kirli. O da hapsane ibri. İçi temiz, dışı kirli. Mümin hem zahiri hem batını temiz olacak tatir olacak ki Allah aziz ve imanın kemaline nail olacak Allahu Teala aleyhi ve Aleyhisselam <gülüyor>